kapasın, ahim ettikler. Aman büyük şeyler verdiydi aslında. Neyse, ikindi namazına gitti, amca ile buluştu. Camiye girdi, bir tam da minberin önünde şöyle, bir diyen bulduk, oturduk. Şimdi şeyden ya, birisi adam gelmiş, sırtıyla minberin dayamış, bir ayağını atmış, öbür anı onun üstüne atmış, perde de Kur'an oku. Ne biçim, atırdım her zamanda, dedik zamanlar ya, dedim şey yapayım, dövüm şey, atayım şuradan, yani, atıyorum, ne? atır yerlerden, atırdım ama yine de içim rahat değil Gitmiş yine, yine bir geri şu adam, yaklaştı, attım, atayım, atayım dönüm, atacağım, camide atacağım, Ya yani, niye diyor öçüne de falan iyi çıkarttım sen otur diyorum ne de falan hmm. cana hınc tutuyor otur dediğinize her zaman dokun dediğin zaman adam kayboluyor gitti. Yani nereye gitti falan bakıyorum bak her ee, zaman namaz kırıldı imam selam verdi kalktı ne ne tespit ne dua kalktı gitti türbeniyle. Yarım saat bir yanayakta doğa etti. Şimdi beni hiç öyle dua görmedi orada Eyüp Sultan'ın dua görmedi. ben Şimdi ben böyle dua görmedim. Ulan dedi, benim döveceğime yapardı ya. Neydi O dedi, dedi. Hızır dedi. Hızır. <gülüyor> ne yaptın, neyi seviyordun? Ha, söyleyeyim mi? Git git git kesin, git git Ne kadar sıp açalım işte. <gülüyor> Şimdi evliye Allah saklıyor böyle. Gidi orada işte dövüşüp adam alıyor. Biz gibi Şimdi daha başka Şiçekli Sokağı nerede Böyle yani bunlar görünmüyor. Dedi onu hızlı yüzde. Şaşırdım kalmıyor. Genelde Eyüp Sultan'ın fikir olduğu, Cuma'nın noktundayız, evet. pek olur Cuma'ya gitmem ama işte, gitti. Artık dünyada bir adam evinde Kur'an şöyle bir olsun bastırmış, ortaya sema diyor. <gülüyor> böyle Adam adamların üstü sema böyle böyle. Başında bir küver var mı diye, Mehmet'e bir küver benim e yanına geçti gölge gibi geçti gittim de. Semaret tam iç iş yazan okundu, adam ısırıyordu kaldı gitti. <gülüyor> Onu gördüm böyle, yanına geçti gitti bir yer gibi, gelip işte. Görmedi yanına bunu, duymadım bile. Ben geldi, geçti buradan, hayal gibi gelmiş Allah işte velilerini saklıyor, gösteriyor ama bazen de işte bak, bunları bak, gör diye bize ibret dersi yapıyor. Neyse, Neyse, mesafaya soğukluk, neyse. Mevhuda yere bu kadar uzun dedikodu acaba nasıl oldu? Eğer bahsettik ağaçlar mevcut nerededir ki? Al, söyle şimdi. Bu güne kadar iki tohum tamam. kanatırası değişikten, bu gül gül numarası başlıyor. Evliliğe halkında, hakkında, hakkında yoktu peynir. Ben de o münkür gibi şaşıyorum da, Hazreti Dekucu anlattı şimdi. Ben de o münkür gibi şaşıyorum da, halkın gözünde olan bu mühbe, Cenab-ı Hak niçin bahsediyor? E, bu yüzden niye mülâhazalar? Bu kendini bir yandan, hadi de, de, de, de bu kadar şey söylüyor. Bu münazalar bu düşüncelerden, konuşmalar fikirlerden, yani münkerlerin biz inkârda iskar etmelerinden, hadi Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem de kaldığı gibi bir insanın peygamber davet karşıyor. İbn Hibb de Şimdi Hazreti Peygamber biliyorsunuz da rahmet biz seni alemlere rahmet diye gönderdi. Tüm peygamberler hemen hepsi ettikleri <gülüyor> ümmete yani O Okuyor çok iş, iş, iş etmişlerdi onların. Ya Rabbi ya bunlar al yani da benim perkele al, o, o diye cevabını söyle. Gezeme görmüşler ki. Ama Hazreti Peygamber Efendimiz taşlandı, önü dikenler kovdu, dişi kırıldı, bilmem ne oldu, onlar hiç aldımadı. Hatta Hazreti Cevgal geldi, yarasıl oradan, izin ver de, bunların ülke altı sedi, yok ama onlar cahildi, şimdi bilmiyorlar bu rahmet peygamberi, biz senin alemlere rahmeti vermek istiyor. Allah'a tutuyor. Hiçbirini kabul etmiyor ve diyorlar ki, bu münazadan, bu yürüyüşmelerden, yani mümkünleri inkar, da ısrar etmelerinden, Hazreti Muhammed, Hazreti Havr-ı Alev etsenimiz, daha çiftten tazlıyor. Onlar niye burada, işte ben peygamberi, niye ben peygamberliğimi, görmüyorlar böyle yapıyorlar diye şaşıracak da Gibi bir insanın peygamber davasına karşı da evliyette şaşmıştı. Diğer peygamberlerin onların kahveni istediği halde bu istemiyor kalktığına kahve. istemiyor. Hatta Mekke'de Medine'ye gelene kadar Mekke'de hiç bir felaket olmadı, o oradaydı çünkü, olmadı. Medine'ye geldi arkasından kıtlık başladı, birbirini yemeler başladı, artardı artardı, artardı. Mekke'de altısı oldu, böyle peygamber gibi. Evet, evet. Ebu Leheb gibi bir hain de ona şaşıyor, ya bu kadar işkence görürsün de gene onlara bir şey yapmıyorsun. Ebu Leheb gibi bir Kur'an-ı Kerim'de aklında olan bir, hep ya iş aşağı, un anne nimçip herkem bey iş ahatın köstücük var. O, taciple, o tacibin, yani tacip bu tacipin tacip şaşa kalma, işi şey, şaşıma kasesi, o kasesin niye böyle olduğunu yani şaşırmak, şaşa kalma. O tacip bu bu tacip arasında derin bir fark vardır ki, birinci tacip sultan azam olan Cenab-ı Cenebatt bu kâfırı hakkında ne yapacak bir demektir. Allah ne yapacak? Onu sil götürecek. Ama Peygamber hayırdır. O da çok sevdiği için de onu kılamıyor ağaçta. Yani onlar azabını, azabını istemediği için o da onu yapmıyor. Atar. Ey Döbükü! Süratli git ve sus, duyup anlayan, kulak kıtlığı varken, yani bu işi anlayan insanlar azken kulak kıtlığı yoksa şu, şu çok ama duyan yok, kulak kıtlığı varken daha ne kadar suyluyorsun, bırak hadi burayı, kendi haline O yedi ağacın bir olması. ağaçlar teker bir ağaç yani bunlar kendi herhalde, toplanma dağılıyorlar, dağılıyorlar. <gülüyor> Dekol bir yedi ki, bahtı mühaver oldu. Ee, i̇leri gittim, o yedi ağacın hepsi de bir ağaç oldu. Gitmiş o yedi ağaç, tek ağaç hani almış. Ağaçlar bir an yedi oluyor. Bir an, yani bir... Bir, bir, bir, oluyor. Ben sonra o esnada haletleyen ne hal edildiğimi bilmiştim. Ağaçlar bir oluyor, 7 oluyor. Bir oluyor, yedi oluyor. Yok, akıl öyle. bir onun zihinde öyle. Sonra o ağaçları namazda gördüm ki cemaat gibi muntazam saf teşkil etmişlerdi. Ağaçlar hani iç bir insanlar sap olur ya mutlaka, o ağaçlarda öyle sap olursa. Ağacın biri imam gibi önde, diğerleri arkada ve kıyam halinde ayakta indir. Ağaçların ok, kıyamı, hükû, eğilmeleri, sücudu, secde etmeleri bana çok acayip görünüyor. Ağaç o esnada Allah'ın kelamını hatırlatıp Allah'ın sözü hatırlıyor. Şene bak, yıldız ve ağaç Allah seyce eder, diyor. Hmm. Şey, Kadir Gecesi'ni görenler var. Bir ağaçlar, seyce edip görenler var. Tanrı diyor Kuranda ki o 20 ile 20 arasında di, kendi bir formu var ya, o formu, bayan <gülüyor> um, 280 ile 20 arasında her seviyesi mümkün. Kadın gibi, her seviyede. Şey Adam. <gülüyor> <gülüyor> Çiçene var, yıldız ve ağaçlar, Allah'ın seyrede buymuştur. Sûr-i Rahman'da buyurmuştur. De, ay da hesapla hareket ederler. Aynı hesap, Sûr-i Yasin'de de var. Dünya, güneş ay belli bir mahlek üzerinde evli zamanda giderler. Aynı şey var, aynı başkalar Yıldızlar ve ağaçlar da ona seyrede ederler ayetine. Eşekler ki böyle seccade gibi. Çünkü eve gidince üç, üç defa seccadedim. Bu ağaçların ne dizleri, ne devreleri var. Bu, nasıl bir nevandır. Ben böyle taçlı ağaç şaşmış ağaçken, hey <gülüyor> nur dekuti, dekuti diyeceğim. Alem, alem tarif müthiş bari. Bir de verir. Sen hala bizim fiillerimize tatüp mektorsun. Allah hassas. Ey nurumuz dedikleri o ses, çok bir sevgili adam. Sen hala bizim fiillerimize, şaşırıyor musun? Biz de biz de elimizde her şey yaparız. Diye kalme bir ilham vak'ı oldu. Şimdi, yedi ağacın yedi kişi olması ağaçlar, böyle tabir ediyor, insan şekil ediyor. Bir müddet sonra, o ağaçlar yedi kişi oldular ki, hepsi de Allah'ın için giz çırtmışlardı. Gözümü oğuşturdum ve o yedikledi, ''Arslan kimlerdir?'' ve dünyada ne iş tutarlar diye baktım, artık o dediği kişi ''Arslan'' dediği aslan bana diyor. Ben yoldan gelip de onlara yaklaşınca uyanık bir gönülle selam verdim. orada da onunla geldi, gidiyor yaklaşınca. Selam verin. Ey kavim, ey büyüklerin medarı iftare ve baş tacı olan dekupinda bile selamımı alır. Çünkü selamda bir şey vardı, alet vardı. Selam verene bir katla artırılarak selam verilir. Selam alkiniz gibi Aliyettüne, Alekminse selamı toplayacağı diyor. Buna karşın. Kepşamlı onu bir kat bir selam verir. Bu üç defa tekerlenir. Ale ale aleynediyeten kepşamlanır. Burada öyle, o selam veriyor. O diyor ki, ey kavim, ey kavim, ey büyüklerin mender iftare, iftare etti bir insan. Ve baş tacı olan dekoku kitabı bile selam aldı. Kendi kendime dedim ki. Beni nasıl tanımlar? Tanrımda bantılar. Halbuki evvelce beni görmüşlerdi. Kalbimden geçeni çabucak keşfettiler ve aşağıdan yukarı doğru işte birbirine baktılar. Gülerek bana cevap verdi der ve der Ey aziz bu şimdi sana gizli midir? daha akşam tahavvülü var ya birbirine, insan ve tekürlüğü çoğalıyor falan, bu sanırım gizli nedir? Allah'ın aşkına, Allah'ın aşkına hayrete düştük olan bir gönüle sağın solun, yani bütün dünyanın esrare nasıl gizli kalır? Tekürkü büyük bir insan, onlar tekürkünü, Hazreti Tekürkü'nün büyüklüğünü anlıyor, biliyorlar, ona göre davalar, sen yani nasıl gizli kardın yoksa ona soruyorlar. Ama işte hayati olan bir güne sağın solun, yani bütün dünyanın esare nasıl gizli sana dünyada gizli bir şey var mı hiç? Eşe sana ayan beyan Kendi kendime dedim ki ben şimdi de ki kendine soruyorum. Onlar hakikat alemine ulaşmışlar hala güzel fakat bu surete ait ismi, bu surete ait harfi nasıl biliyorlar? olur? Bir dilek var der Bir İşlerinden biri dedi ki: "Veriyi bir adı bilmezse bak o içinden geçiliyor. ona, ona onu içinden geçtik. geçene Resul biliyor falan der de, onu diyor ki, dişlerinde mi ki, beni bir adı bilmezse, bilmiş var ki, o cahiliğinden değil istirak haline buluşundandır. İstirak kendinden geçmiş, boğulmuş bir halde, istirahat o manevi alemde boğulmuş. Nasıl bir insan denizde boğulursa, o istirak istirahat denileşerek, o insan o istirahat denizinde, istirahat halinde artık borumuz var genelde. Şimdi, yani işlerini, şimdi istirahatı taraf veriyorlar. Velayet mertebesine vasıf olduktan sonra, medyane değil, husur ki, yani istirahat yani. Dinlen geçme hali bayılma hali boğulma hali verhet mertebesine erdikten sonra öyle göz olur. Velinin müşahede hakkı kendisi ve bütün mevdudatı keşfetmesidir. Veyaet menfazı katılım da diyor ki, vereni müşahede hakta kendini Allah'a müşahede et, görmesi Ama şu gözde değil. Allah'ın bir şekilde Allah'ın varlığını o da biliyor. Kendini ve bütün mevcudu da çok da bir dakika, dakika. olur. <gülüyor> Buyurun efendim. Buyurun buyurun. Ha, sen Mısabı sen misin? Biz sabahını... Biz onu gönderiyoruz sabah Dokuzuna gönderdik. Yok yok sağ ol, sağ ol. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum Mısabı sağ olasın. Sağ ol, çok da güzelmiş. Çok teşekkür ediyorum sağ olasın. Arkadaşlar çok selamlar söyle özen ben sen teklif yeter hep Sağ olasın. Eyvallah. Eyvallah. Peki. Evet. Ha şimdi ses ses. Verahet mektubunda elmiş. Belii olmuş. Daha sonra insanlara bu istirh hat Allah'ın aşkı içerisinde boynunu asan bir şekilde Allah'ın aşkına dağın bir insan istirah halinde ki hakta kendini ve bütün mevcudeleri kaybetmesidir. O aşkı bütün kendini, benliğini, her şeyi kaybediyor o istirahat halinde. Öyle hal işte temin sabah günü oldu, bu hallerde ben Allah'ın yeniler var. Ama ben Allah'ın yeneri Allah'ın zafiyi değil. Her halde gene onu söylemiyorlar. O boğumu anlattı, söyleme, Allah bendedir diyorlar. Allah dedi aynı Mansurullah adalar gibi. Allah bendedir. Benim şimdi ben Allahla durup taşıyorum. O istimal mafsihi gibi. Allah aşkına Allah'ım Allah'ım diye semaya derken ben Allah'ın verdiği adamın çocuğu inkar e, ediyorum. Şimdi bu bu gibi hallerde söyle, söylenebilir ama buna tekrar fark nepkine geliniz zaman koyak kalırım işe. Gene gene kullar diyorlar. Bu büyük bir geçiş. Gene kullar diyorlar. O zaman gene normal farklı farklı gitti. Yaşarla bir mitosenin tekrar yapabileceği şeyleri fark ve ee, cemip bir arada yaşanan insanin kamil olanlar dedeciğim o halin o halin polülten farkı mı ne kulül, farkı mı polül polül var dedeciğim polül etmek polül ya onun birinin bir şey işine girmesi fiziki olarak hayır yani fiziki o diyor. Bir şey bir şey bir şey silmek yerine açacak. O da Allah'ın omnişine fizikenge gidilmesi değil mi? Yani onu Allah'ın işi falan söylemeyin. Hayır. O içini boşaltıyor şeytanın vasıtasıyla şeytan eşkeli yani eee bu ne yapıyor? O Allah'la doluyor. Allah'ın ismi dolmuyor. Yani manen bir sevgi doluyor. Allah'ın nuru onun Allah bütün günü kapıyor. O kırıyor. O o onu onu şeyi hulü geliyor ne. Yoksa Allah'ın varlığı onun içine gelmedi gibi o da Allah'ın şeyi gelmez. Gelmez. Geliyor. Evet. Ya yani neden o içindeki bütün kötü e, şey vasıflarını, beşeri kötü vasıflar atıp tamamı ilahi vasıflarla doluyor, O da onu hulü o. Aslında yanlış bir şey ama işte söylüyorlar. Zaten huludun konu ne? Bi'meye geçelim. Arkadaki şunun, eee şunun içe girmesi, grubu cemiyete chaosta girer mi bu ne bulaş? Evet. Ama bu öyle değil. İçindeki kötülükleri atıp içinin Rahman aşkıyla, Allah aşkıyla dolması. Evet. Bu herkese nasıl olmadığı için de 40 devir oldu bu konu biliyorlar bütün boyunca bize sinyali görülüyor. Yani. Berat merkezine vası olduktan sonra meydana gelir ki velinin müşahadesi hakta hak göğmesi ama bu hukuki gözde değil ruhen hak görmesi, halkta kendini ve bütün mevcudatı kaybetmesidir. O içindeki bütün şey, yükteşleri olan vasıflar gidiyor, tamamen Rahmani ona vasıflar göretir. Bu o. halini olanların bazılarını kendilerini bilmemekle beraber, kendini bilmiyor tabi. <gülüyor> ahkam <şiş> <gülüyor> Hiçbirini terk etmezler. Demek ki o kendi kaybettiği adet şeriatta son derece sadıklar. <gülüyor> bunlara mahbuzin, yani bunlara mahbuz eder. Bunlara satlayan yani bu bu hamsiye sapyan cinsine mahpus, mahpus bunlara. Deril ki cenaveh onlara erkan edindiğinde birini tek erkeklerden muhafaza budur. Yani, o halde bile Allah onları şeye ait ay aykırı bir halde yapmaktan kurtarıyor. Şet şey şibi şey de burada büyük. Rasulullah'da bir insandır. Kutu Sura istirah halinde bulunduğu halde namaz vakti olunca abdest salır Ve öylece namaz ederlerdi. Şehir Ekber, Kutu Sura yani muhtilabı bir, <gülüyor> bir meçit, imamı ederken kendisinde istirah vakti olmuş. Aynen. O hadiyeti imam ettik. Bu vazifesini ifa edilmiş. Bu halini sonradan cemaatten öğrenmişti. Ben size bunun devamını da söyleyeyim. Diyor ki cemaate bu haldeyken ben şeriata aykırı bir şey yaptım. Ben yani o istilat ne, ne olduğunu bilmediğindeyken ben şeriata aykırı bir şey yaptım mı? Sordum. Ondan sonra, ev pak dost, temiz dost, namazda sana ihtidar etmek istiyoruz dediler. Bu halden sonra da o yedi tane namaz kılan, yani ağaç işim olan, sonra insan olanlar yükükledi ki, biz sana, sen bizim imamımız ol, senin şey aklında namaz kılalım, imamlar. Ben de, peki, Lakin biraz hmm, ücret verin ki benim zamanın devrine ait bazı müşküllerim var. hemen tolu müşkülde gidip namazı durmuyor. Sizin pah olan sohbetinizle o müşküller halledesin. Bendeki bu şeylere cevap verin. Ben onları temizleyeyim. benim zorluktan desin, onu söylemezsin. Gönsem. Üzüm bile topraktan. ...sohbet vasıtasıyla yetişir. İçi sağlam bir tane yani tohum... ...bir müte kara toprakta kal Toprakta harvet ve onunla sohbet eder. Yani tatlı birbiriç. Çekirdeğe toprak diyorsan... üstündeki şey çak gibi... Yani, ...bana çıkarsın. ...içi asıl tohumu karışıyor... ...ve onu toprakla sohbet... Kırmızı veya sarı rengi ile kokusu kalmayıncaya kadar kendini toprakta mahvediyor. Kendini tamamen eriyor, toprağa karışıyor. Aslında kendi varlığın toprak varlığına katıyor. O tohumun toprağa atar, mahveden sonra yok olduğundan sonra Kabza, kabzu, kalmaz yani ona bir ölümü kalmaz artık, ölümü kalmaz. Ya bas haline girer, yeniden bilgimi haline girer, girer ve kanat açarak gelir geçe Toprağı nüveyi attı ya, toprağı karıştırır, içindekiler toprağı verdi, o yeniden topraktan neşinima buluyor şimdi. Bas yani, da iri girer, yani tekrarda ağaç olmak için pariyete geçiyor. Burada kabz anlatıyor. Kalp maddi bir sebep yokken kalbin manevi sıkıntıya boğulması, bir yerde ölüm demektir. Ee, Azrail'in ruhu kabz etmesi, insan ölmesi. Bu burada böyle. yeniden dirilmesi. Yine maddi sebep yokken kalpte manevi bir ürün falan duyulması, yani yeniden dilime. O kendi Aslı olan topraktan, kendinden geçince, yani tamam toprakta geçince, onun tohumun sureti gider, ondan mana cevvesi suhur eder. Artık o tamamen madde olarak da alıyor da işte oturup, İçindeki asıl geldi, ana ağacın cevheri var. O aç toprağa geçiyor ve topraktan tekrar var yes ediyor. Yani kök, dal ve yaprak, هي جايه فلان تشجعش